Yolculuk edepleri bölümü Bölüm 166 Yolculuğa perşembe günü ve erken çıkma gereği Hadis 956 Kapp İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine Perşembe günü çıktı Zaten, Genellikle perşembe günü sefere çıkmayı severdi. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir: Perşembe gününden başka günlerde Rasulullah'ın sefere çıktığı pek nadirdir. Hadis 957. Sahabi Sahr ibn Vedaa el-Gamidi'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ümmetimin erken kalkıp işine gücüne gidenlerin işlerinde ve rızıklarında bereketler ihsan eyle. Ravi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seriye veya ordu gönderdiği zaman sabah erkenden gönderirdi. Sahr da tüccardı. Ticaret, mal ve kervanlarını sabah erkenden yola çıkarır, işine erkenden başlardı. Bu sebeple, malı çoğaldı ve büyük servet sahibi oldu.